İzleyenler işte psikolojiye hoş geldiniz etkin iletişim becerileriyle ilgili psikolog Mert Özaydın'la olan keyifli sohbetimize devam ediyoruz Mert Bey tekrar hoş geldiniz Teşekkür ederim Şimdi şöyle diyelim iletişimi inanılmaz kuvvetli bir kişi iş yaşamında inanılmaz başarılı olup bütün kapıları açabilir mi? Çok iddialı bir söylem tüm kapıları açabilmek <gülüyor> değil mi? Yani tabii ki iletişimin iyi olan bir insanın avantajlara sahip olacağı düşünülebilir. Fakat yine de her kapıyı açabilir mi bunu söylemek biraz zor. Çok peşin bir hüküm olur. Fakat nasıl avantajlar sağlar bize bundan bahsedebiliriz tabii ki kısaca. E şimdi tabii ki az önce bahsettiğimiz gibi kişinin kendini ifade edebilme biçimidir değil mi iletişim? E bu nasıl ki kendini var edebilmek. Hayatta var olabilmek, kendi alanını oluşturabilmek, kendi yeteneklerini sergileyebilmek, kendi ürününü satabilmek, kendi ürününü pazarlayabilmek demektir aslında iletişim. Ee, yani sayfalarca ya da yıllarca, tonlarca kitap okumuş olabiliriz. Çok e, ciddi bilgi birikime sahip olabiliriz. Fakat yani bu, bunu bir kişi üzerinden düşünecek olursak daha iyi olabilir örnek. Evet konu hakkında çok fazla bilgi birikimi olan bir kişi düşünelim. Ya da pazarladığı bir ürün hakkında. Fakat bu okumuş olduğu ya da edinmiş olduğu yıllarca bilgi birikimi insanlarla paylaştığı zaman biz bunu öğreniriz ondan. Biz biliriz ki bu kişi bu konu hakkında bunları bilir. Bunları bize şu yüzden satmaya çalışır vesaire. Fakat Kişi bunu paylaşmadığı zaman, yıllarca edindiği bilgiyi, birikimi, tecrübeyi, edinimi paylaşmadığı zaman, iletişim kanallarında bunu aktif bir şekilde ortaya koymadığı zaman, kendini pazarlaması gibi bir şey söz konusu düşünülemez. Bu kötü bir cümle olabilir fakat bu bilgi, birikimi, pazarlamak anlamında kullanılan bir cümle. Neden? Çünkü rekabet ortamında yaşadığımız aşikar. Hani her gün... Mücadele ediyoruz hayatla. Ve özellikle yine bu şekilde metropor şehirlerde popülasyonun fazla olması doğal bir seleksiyon sonucunda bir rekabet ortamı çıkartıyor bize. Ve burada en küçücük ayrıntılar bile bir adım öne geçirebiliyor bize. Nasıl ki CV'ler dolduruluyor, işte hani burada gözümüze işte yönetici olarak işte patron bakıyor ve işte bir artıyı gördüğü zaman onu tercih ediyor. E bu, bu noktada da Aynı bu CV'ler gibi aslında. İletişimde kendini iyi ifade edebilen kişi, kendi özelliklerini güzel dile getiren kişi tabii ki bir adım önde olacaktır. E, bu şekilde e, hem de tabii ki e, önünde açılacak olan imkanların da birazcık kendi belirlemiş oluyor. Nasıl ki e, iletişimi gayet kuvvetli, gayet pozitif enerjili, e, kendini iyi ifade edebil edebilen, duygusunu söylemekten çekinmeyen bir kişi, karşı tarafa da doğal hissettirecektir. Herhangi bir ön yargı hissettirmeden, sadece orada kişinin kendisini ifade etmeye çalıştığını, çünkü ön yargılardan da bahsediyoruz birazdan, burada bu da çok önemli bir faktör. Neden? Çünkü kişi ilk defa gördüğümüz bir kişi olsun ve karşımızda bize kendini anlatıyor olsun. Sadece söylediklerinden onu tanımaya çalışıyoruz biz. Tabii nasıl ki vücut dili de çok önemliydi, Bizimle göz kontağının ne kadar kuvvetli olduğu, kendini ne kadar iyi ifade edebildiği de çok önemliydi. Ve bunlardan dolayı kişiyi sadece orada konuştuklarıyla tanıyoruz. İlk tanışma anından bahsediyoruz. E bu da tabii ki burada iyi bir ifade dilini gerektiriyor. Bu şekilde kendini iyi ifade edebilen kişilerin tabii ki de önünde çok daha fazla olasılık olma ihtimali çok daha yüksek olacaktır diye düşünüyorum. İletişimi kesen bazı hususlar var. Örneğin sen ve ben dili onlardan biriydi. Bir önceki bölümümüzde bahsettik. Hı hı. Diğerlerini de sizden alabilir miyiz? <gülüyor> yani e, iletişimde bizi engelleyen birçok husus var. Evet. E, bunları çok böyle hani başlık başlık anlatmaktansa hani en kaba tabirle işte bilişsel çarpıtmalar dediğimiz bir konu söz konusu burada insanlar iletişimde tabii ki bazı engeller oluşturuyor. Bunun dışında psikolojide psikoloji biliminde savunma mekanizmaları dediğimiz bir düzenekler sistemi var. Burada kişiler tamamen kendi bireysel farklılıklarını, kendi egolarını korumak amaçlı aslında oluşturdukları bazı mekanizmalardır bu savunma mekanizmaları. Bunlar tamamen kendini güvenceye almak adına kurulu sistemlerdir. Bilissel çarpıtmalar savunma mekanizmaları dedik. Onun dışında çok normal günlük bir konuşmada kullandığımız herhangi bir tabir de aslında iletişimimizi baltalayabilir. Nasıl ki işte çalışma ortamında düşünelim ya da iş, okul, ne, neyse normal arkadaş ortamında. Ee, emretmek, emir cümlesi kullanmak. Kişiye e, orada yine saygı duymadığımızı gösterir. Aslında iletişimi tamamen engel oluşturacak e, o kilit şeyse karşımızdaki kişinin egosuna dokunmaktır. O egoya dokunduğumuz zaman kişi hareketlenecektir. Ya pasifleşebilir ya da salgı, saldırganlaşabilir. E bu çok üstatlar var alanda. Hani çok iyi iletişim becerileri çok kuvvetli. Bunları tabii ki bilim olarak artık hani anlatan üstatlar var. E bu insanlar artık hani karşısındaki kişinin oturmasından kalkmasından, bir ufak göz kontağından nelerden rahatsız olup nelerden rahatsız olamayacağını az çok çıkarımda bulunabiliyor. Ve bu biraz da insanları etkileme sanatıdır da bir nevi. Çünkü herkes artık bir iş sahibi ve herkes belli sorumlulukları almıştır. Ve çoğu insanın artık çalıştığı, hatta yanında çalıştırdığı insanlar var. Onları iyi kontrol edebiliyor olmalı. Onların nabzını çok iyi tutabiliyor olmalı. Ve bu sebeple de onları sonuçta yönlendiren bir kişi konumunda bu patron konumundaki kişi... İletişiminin çok kuvvetli olması gerekir ve bu noktalara da çok dikkat etmemiz gerekiyor iletişimdeki engellere. Bilişsel çarpıtmalar diyoruz. Bu da sık konuşulan bir şeydir. Hatta biz bunu e, bireysel ve yaptığımız ailede danışmanlık görüşmelerinde de çok sık dile getiriyoruz. Çünkü e, günlük yaşam sadece iş yaşamından ibaret değil biliyorsunuz ki herkes mesai bittiğinde doğal ortamına çekiliyor ve Evlerde birçok iletişim paylaşımında bulunuyor insanlar. Ve hani buralarda da çok sık problemler yaşanıyor bilişsel çarpıtma konusunda. Bu hepsinin temelinde kendini iyi ifade edememek vardır. Bilişsel çarpıtmalardan bir tanesi akıl okumadır ya da zihin okuma diye geçer. Bu karşımızdaki kişi bize aslında sözel olarak kendisini ifade etmemiş durumdayken onun hakkında çıkarımda bulunmaktır. Çok sık yaparız. Farkında olmadan yaparız. Fakat bunu tabii farkındalık geliştirmek için çalışmalar yapılıyor. Bilişsel davranış terapi çok etkin bu konuda. Bu çok kötü bir bilişsel çarpıtmanın en sık yapılanı ve en farkında olmadan yapılanıdır. Bu çok ciddi bir engeldir. Tamamen ön yargısal bir yaklaşımla ortaya çıkmış. Düşünsel süreçlerde ortaya çıkan bir bozukluktur aslında bu karşımızdaki kişi kendini ifade etmemişken bize bir bilgi aktarmamışken onun hakkında çıkarımda bulunup sadece onun hakkında çıkarımda bulunmakla yetinmeyip ona kendi çıkarımımızla bağdaştırıp bir geri bildirimde bulunmak aslında. Bu bedensel bir dille de ifade edilebilir. işte amiyane tabirle yine işte surat asmak, işte muhatap olmamak falan gibi bir nevi kurmak ve evet evet ve bunu küsmek. oynamak aslında. <gülüyor> Karşı tarafın haberi bile aslında, yok belki. Evet. E bu tabii ki işte söylediğimiz gibi engeller oluşturuyor bize. E onun dışında yine işte emretmekten bahsettik. Etiketlemek olabilir mesela. Yani çalışma ortamında bir kişi farzı misal çok güzel bir rapor hazırlamıştır. Fakat imlada 3-5 hata yapmıştır. İşte ona bununla alakalı işte argo da olabilir ya da işte normalini arkadaş çalışma arkadaşlarının onunla takmış olduğu ufacık bir etiket de olabilir. Bu çok sık dile getirilmiş olmasa dahi kişi için çok böyle hani üzücü bir, çünkü geri planları bilmiyoruz. Çalışma ortamında söylediğimiz gibi kimliklerle orada bulunmuyoruz. Orada o kişinin nasıl bir duygusal durumu ya da nasıl bir... ...psikolojik durumda olduğunu bilmeden onunla muhatap oluruz. Sadece o orada işinin gereğini yapar. Ve biz de öyle yaparız. Fakat ona orada bahsedilen o etiketleme olsun... işte ...ya da konuşma içerisinde geçen herhangi bir aşağılayıcı tabir olsun... ...bunlar tamamen olumsuz etkiler. Olumsuz etkilemez, yıkıcıdır da. Kişiler arasındaki iletişimlerin bozulmasına kadar gidebilir... Bunlar çok önemlidir. E, onun dışında şeyden bahsedebiliriz biraz savunma mekanizmalarından bahsedebiliriz ki bu psikolojiler çok çalışılan bir konudur. Çünkü bahsettiğimiz gibi bir ego bütünlüğü olmak durumundadır insanın e, ruhsal sağlığını e, sağlıklı bir şekilde idame edebilmesi için ruhsal bütünlüğünü idame edebilmesi için bu ego bütünlüğünü sağlamak için de kişiler bireyler farkında olmadan bilinç dışı geliştirilen sistemler oluşturmuştur. Ve bunlara da savunma mekanizması denmiştir. Bu savunma mekanizmaları yine söylediğimiz gibi egoya dışarıdan gelen, herhangi bir saldırı pozisyonundaki, egoyu tehdit edici unsurların varlığında hemen aktive olan, çok böyle kişinin ego, ego bütünlüğünü koruyucu, çok sağlıklı da aslında, e, mekanizmalardır fakat tabii sağlıklı olduğu boyutta rahatsız etmez. E, bunun ileri, ileri seviyelerinde tabii ki düşünsel bozukluklar ortaya çıkabilir. E, çünkü egosal bütünlüğün bozulduğunda kişi kesinlikle saldırıya geçecektir. Bu da e, yine iletişimimizi tamamen etkileyen faktörlerden birkaçı diye bahsedebiliriz. Şimdi geçmişteki yaşanmışlıklar ön yargılar dediğiniz gibi oluşan savunma mekanizmaları bunların hepsi ile birlikte masaya oturuyoruz ve konuşmaya başlıyoruz karşımızdaki kişilerle bunları uyandırmak çok sakıncalı olabiliyor özellikle tanımadığımız bir kişiyle konuşurken ilk defa oturdu karşılıklı konuşmaya başladık ve tuhaf bir şekilde biz fark etmeden karşı taraftaki saldırıyı hatta bağırmaya Geçebilir, bizim söylediklerimizden alınabilir ama bizim bunlardan haberimiz yok. O bağlamda ilk tanıştığımız kişilerle tam olarak arkadaşlık ortamını oluşturmadan önce neleri konuşmamamız gerekiyor? Özellikle iş yaşamına neleri girmememiz gerekiyor? Ee, bu biraz aslında sponsora yani o anlık gelişen de bir durum olabilir. Fakat önyargıların gücü çok barizdir bir ön yargının oluşumu çok kolayken ön yargının ortadan kaldırılması ciddi anlamda bir kayayı kırmak gibidir çok zordur ve o bilgi sisteme işlendiği zaman artık tüm davranış yani tutum ve davranışlar ona göre de şekil alacaktır o kişiye karşı ya da duruma olaya ön yargı geliştirilen obje neyse fakat hani iletişim kurduğumuz kişi ilk tanıştığımız kişi olabilir. Peki, ki burada karşı yani burada iki tane perspektiften bahsettiğimiz için tek taraflı bir gelişim süreci değil bu. Karşılıklı iki tane birey ve burada ortak bir paylaşım alanı vardır. Hani burada kişilerin o masaya neleri dökmek istediğine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Orada belki de o frekans çok iyi tuttu ve ciddi anlamda bir anda hani çok böyle hani şey, hissi oluşur yani hani sanki tanışıyor gibiyiz gibi bir his oluştuğunda o demek ki o duygu aktarımı gayet doğal süreçlerle işlenmiştir ve karşılıklı aslında gerçekte bir iletişim sağlanmış demektir. Çünkü aktarılan mesajlar karşılıklı taraflar olarak anlaşılıyor ve de işleniyor demektir. E burada tabii ki e, en, hani en dışarıdan baktığımız zaman tabii ki bir anda insanın Ilk, i̇lk tanımaya başlayacağımız bir insanın hani direkt olarak özel hayatına girmeye çalışmak, özel hayatıyla ilgili yorumlamak ya da onun direkt dış görünüşüyle onu eleştirmek ya da aşırı eleştirmek ya da aşırı e, olumlu özelliklerini ona söylemek, olumlu ya da olumsuz eleştirilerin fazla olması irite edici olabilir. E, baltalar görüşmeyi neden? E, kişi rahatsız edecek bir durumdur bu ve ilk yani tanışma evresinde çok fazla... Zaten savunmalar en üst düzeydedir. Kişiler hani tamamen savunmadadır. Hani karşısındaki anlamaya yöneliktir daha çok. Hani fazla açılmamaya da çalışır kişiler. Orada işte o neden böyleyiz? Ön yargılardan dolayı böyleyiz. Çünkü artık güvenmemeyi bile öğretiyor hayat bize. Çünkü neden? İşte sürekli bahsettiğimiz gibi yolda çok kalabalık her yer ve çok stres düzeyi çok yüksek. Çok fazla e, e, olumsuz enerji yüklüyüz. Ve bunlardan dolayı işte televizyonu açtığımız zaman, gündemi takip ettiğimiz zaman bir sürü kötü olayla karşılaşabiliyoruz. Bunlardan dolayı ön yargılarımız maalesef ve maalesef çok fazla doluyor. E bu da yavaş yavaş bizim davranışlarımızı kısıtlıyor. İşte güvenme neden? Çünkü şöyle olur. Tamam peki güven kolunu kestik. İşte... ...çok fazla işte sevgi gösterme... ...neden işte sevgi gösterirsen şöyle olabilir... ...tamam onu kestik... E, ...ama işte hani... E, ...biz yok oluyoruz yavaş yavaş... ...duygularımız yok oluyor... ...ön yargılar duyguları maalesef ve maalesef... E, ...önünü kesen... ...mekanizmalar halindedir... E, ...ama... ...söylediğim gibi bu ön yargılar oluştuktan sonra... ...kırması çok zordur... ...kişi bununla alakalı bir deneyim edindiğinde... ...olumsuz bir geri bildirim aldığında... Bununla alakalı fikrini değiştirmek gerçekten çok zor oluyor. Ama tabii ki imkansız diye bir şey yok. Biz bunlarla, bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz zaten. Ama ön yargı oluşturmamak için sağlıklı iletişim kurmak gerekiyor. Kendini iyi ifade edebilmek ve karşımızdaki kişiyi doğru anlayabilmek gerekiyor. Ön yargıyı oluşturmamak için. Duvarlar duvarlar duvarlar hem iletişimimizi kesiyor hem de kendimizle iletişimi kesiyor aslında ama büyük şehirde yaşadığımız zaman ve zaman ilerledikçe ister istemez kendimizi savunmak için duvarlar oluşturuyoruz maalesef. Aslında bu noktada nötr düşünce ve karşı taraftakine nötr yaklaşmak çok önemli. Öyle değil mi? Kesinlikle öyle işte. Önyargısız bakış açısı. Hiçbir şey yüklemeden karşımızdaki kişiyi Tamam tanışıyoruz o anda ve gerçekten sadece gördüklerimizle onu yorumlayabilmek aslında. Ona bir şeyler yüklememek. Bu iş yaşamında, aile yaşantısında, romantik ilişkilerde, arkadaş ilişkilerinde tamamen e, beklen Zaten hani stres oluşturuyor. Ne stres oluşturuyor? Beklentiler stres yaratır. Ve beklentiler şimdi nötr bakabiliyorsak eğer. Karşımızdaki kişiye bir atıfta bulunmamış oluyoruz. Ona bir yüklemede bulunmamış oluyoruz. Ama bu nötr bakış açısı çok zor. Yani gerçekten çok zor. Keşke yapılabilse. Keşke bunu çok rahat olarak hayata geçirebilsek. Fakat çok zor. Aksine e, yani çok gündemde yani çok sık karşılaştığımız problemlerden biri olarak bahsedecek olursak. Yani, kişiler e, yüklediklerini, karşıdaki kişiye aktardıklarını... Ee, gerçek hayatla bağdaştıramadığı zaman stres yaşıyor. Stresin de tanımı da aşağı yukarı budur zaten. Hani, e, Beklenti ile oluşan arasındaki farktır. Beklenti ve gerçek yaşam arasındaki farktır zaten stresin sebebi. Ee, burada nötr bakış açısını yakalayabilmek ne demek? Onun başta onu yargılamamak. Ne olursa olsun yargılamak ki hani artık hani bölündükçe bölünen bir mozaik yapıya sahibiz Türkiye'de, dünyada da öyle. Ve her grup birbirine önyargıyla ve yargılarla bakıyor ve onları eleştirir gözlerle bakıyor. Hani böyle bir ortamda bu gerçekten zor. En küçücük farklarla bile yargılamaları ortaya çıkıyor. Fakat gerçekten karşımızdaki insanı bir insan olarak bakmak sadece. Hiçbir şey yüklemeden, onun Duygusunu, düşüncesini biz kontrol etmemeliyiz. Kontrol etme çabasını eğer hayatımızdan biraz olsun çıkartabilirsek karşımızdaki kişiyi nötr bir şekilde duyup görebiliriz. Ve ön yargılarımızın oluşmasını belki bir nebze olsun engelleyebiliriz. Nötr düşünceyle ilgili ben de küçük bir egzersiz biliyorum burada sevgili izleyenlerle de paylaşmak istiyorum. Tabii. Pozitif ve negatif düşünceler gün içerisinde sabah uyanır uyanmaz bizi ele geçiriyor. Ee, bazen öyle bir hal alıyor ki bir saliselik bir zaman diliminde aklınıza kötü bir şey getirmiş oluyorsunuz. Ve o kötü his ister istemez uzun süre sizi etkisi haline alıyor. Ve neden öyle düşündüğünüzü hatırlamıyorsunuz. Niye Hı -hı. negatif düşündüğünüzü hatırlamıyorsunuz bile. O nedenle önce bir dakika günde bir dakika nötr düşünce çalışıyoruz. Hı -hı. Sonra bir gün boyunca nötr düşünmeye çalışıyoruz. Böyle böyle gün sayısını, saat sayısını arttırarak kendimizi nötr düşünceye yavaş yavaş alıştırmaya başlıyoruz. Bunun çok işe yaradığını duydum. Ben de uygulamaya çalışıyorum. de uygularsa belki çok daha güzel bir dünyaya adım atmış olabiliriz ileride. Evet. Mert Bey çok teşekkür ediyoruz size. Ben çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler işte psikolojinin sonuna geldik. Bir başka konuyla bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.